fakat en ıstıkal hadis kitabullah ve hayır el-hadi hüdü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l-umuri muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'ah ve kul bid'atin dalalah ve kul dalaletin fî'nâr evet değerli arkadaşlar siz çoğunuzun ya da hepinizin bildiği üzere çok mübarek bir aya girmiş bulunuyoruz o da şaban ayı hatırlarsanız daha yeni, henüz bir hafta gibi zannediyoruz ama bir ay geçmiş. Geçen Recep ayıyla alakalı bir ders yapmıştık. Bugün ise Şaban ayının faziletiyle alakalı bir ders yapacağız. Aylar bu şekilde peşi peşini kovalıyor, günler birbirini kovalıyor. Ömrümüzden gidiyor, ömrümüzden bir şeyler gidiyor. Bizler e, ahiret yolcuları olarak dünyada... Ne yapmamız lazım? Azığımızı almamız, edinmemiz lazım. Allah-u Teala bazı mevsimleri, bazı günleri, bazı geceleri, bazı vakitleri diğerlerine ne yapmış? Üstün kılmış. Faziletli kılmış. Bazı mekanları, bazı yerleri diğerlerine, diğer mekanlara üstün kıldığı gibi. İşte yine bizler böyle mübarek bir zaman dilimine daha girmekteyiz. allah Teala'nın lütfunu, allah Teala'nın rahmetini bizleri çok affetmek istediğini görürcesine ne yapmaktayız? Bu aylara idrak etmekteyiz. Şaban ayı da bu aylardan, bu vakitlerden bir tanesi. Bu ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça Oruç tutarmış. Ramazan ayından sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın orucuyla alakalı birçok rivayet var. Bunlardan bazılarına öncelikle değinelim. Diyor ki Ayşe radıyallahu anha, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasûmu hatta nekûle la yuhtır. <gülüyor> diyor ki Ayşe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle oruç tutardı ki peş peşe oruçlarını tutardı. Derdi ki herhalde artık şey yapacak. Oruçsuz olmayacak. iftar etmeyecek. Yani oruçsuz olmayacak. Ve eftiru hatta naqula la yasumu. Bazen de oruç tutmazdı. Peş peşe orucu keserdi. Derdi ki herhalde bir daha oruç tutmayacak. Ema ra'eytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istekmale sıyamu şehrin illa Ramazan diyor ki ayşe radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tam ay olarak ayı bütün günleriyle birlikte orucunu tuttuğu ay Ramazan ayı olarak gördüm diyor. Yani Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ayı tam olarak tuttuğunu gördük. Ema ra'eytu Ema ra'eytu eksera sıyaman minhu fi bunun dışında da Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğu bir ay yoktu diyor. Bu şekilde görmedik diyor. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Buradan da anlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında oldukça fazla oruç tutuyor. Ve hanımı diyor ki en çok Ramazan dışında tuttuğu, oruç tuttuğu ay nedir? Şaban ayında. Yine Ayşe radıyallahu anh'ın Rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki Lem yekunin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Yasumu şahran ek min şaban Nebi aleyhissalatü vesselam Şaban ayının dışında Daha fazla oruç tutmazdı yani En çok orucunu Şaban ayında tutardı Fe innuh kana yasumu şabane kullehu rivayette diyor ki Ayşe radiyallahu anh'a Şaban ayının tümünü ne yapardı Aleyhissalatü vesselam oruçlu Tutardı, geçirirdi ve kana yekulu huzu min el ma tutiqun. Eylese Resulullah şöyle der, şöyle buyururdu. Gücünüzün yettiği amelleri yapın. Fe inna Allah la yemalu hatta temelu. Sizler usanmadıkça Allah usanmaz. Yani kendinizi ne yaptırmayın, usandırmayın. Amelinizi böyle az da olsa hadisin devamında da gelecek, devamlı olmasını sağlayın. Ve ahabuss salati ile Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Mâ duvime ve in kallet. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a, aleyhissalâtu vesselâmın en sevdiği namaz neydi? Mâ duvime aleyhi ve in kallet. Az da olsa tamamlı olanıydı. Ve kâne illâ sallâ solâten dâvim aleyhâ. Diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a, Nebi bir namazı başladığı zaman, bir namazı kıldığı zaman ne yapardı? O namazı kılmaya devam ederdi. Yani bir insan gece namazı kılmaya başladıysa ne yapsın? Onu Devam ettirsin. Bir insan duha namazı kılmaya başladıysa ona ne yapsın? Devam ettirsin. Üç gün üç gün kılıp bir ay bırakmasın. Önemli olan ne? allah Teala'nın sevdiği ameller. Az da olsa devamlı olanı. Evet. Tabii bunlar Şaban'ın tümünü oruçlu geçirdiğiyle alakalı bazı rivayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Ebu Davud'da Şeyh Albani rahimehullah hadisin sayı olduğunu söylüyor. Diyor ki: "Anum annüme seleme anha nebi sallallahu aleyhi ve sellem enne lem yekun yesum min es-seneti şehran illa ramazan." ne yapmazdı? Sene içinde, eto Ramazan kastedilmiyor burada. Ne yapmazdı? Şaban dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu geçirmezdi. Bu şekilde ne yapardı? Şaban'ı Ramazan'a bitiştirirdi. Tabi alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Kimileri az önce okumuş olduğumuz rivayetlerden ötürü dolayı bir insanın Şaban ayını da tamamen oruçlu geçirebileceğini ne yapmışlar? Söylemişler. Kimileri de demişler ki buradaki Şaban ayının tümünü oruçlu geçirir ifadesi Arapçada bir şeyin çoğu yapılıyorsa tümü olarak kullanılabileceğinden dolayı ifade edildiğini söylemiştir. Yani Ashara Radiyallahu Anha'nın Aleyhissalatu Vesselam sahabanın tümünün uğraştığı rivayetleri gibi olan rivayetleri nasıl yorumlamışlar? Arapçada bir şeyin çoğu yapılıyorsa tam tamam yapılmasa da çoğu yapılıyorsa onun hakkında <gülüyor> tümü diye ifade <gülüyor> edilebileceği söylenmiş. Aleykümselamun. <gülüyor> Abdullah İbni Mübarek Rahimahullah diyor ki Câizun fî kelâmil Arap İzâ sâme şahr en yukâle sâmeşşehre kullehu Arap dilinde diyor bir ayın çoğu tutuluyorsa, oruçlu geçiriliyorsa o ayla ilgili bir insanın tümünü tuttum demesi Arap dilinde caizdir diyor. Yani Abdullah bin Mübarek Rahimahullah buradaki rivayetleri nasıl tevcih ediyor? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayının tümünü olmasa da çoğunu ne yapmıştır? Oruçlu geçirmiştir. oruçlu tutmuştur. Arapçada da bunun tümü olarak ifade edilmesinde bir bahis yoktur diyor Abdullah bin ee, aynı şekilde sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu an Ramazan dışında herhangi bir ayın tam olarak oruç ne oruçlu geçirilmesini ne yapıyor Abdullah bin e, Abdullah İbni Abbas kere görüyor, hoş görmüyor. Bunları destekleyen bazı rivayetler var. Aşr-ı Radiyallahu diyor ki ma alimtuhu yani peygamberimizi bilmedim, görmedim. Ma şahran kullehu illa yani Ramazan dışında hiçbir ayı, ayın tümünü oruçlu geçirirken görmedim diyor bir rivayette. Bunu sahih Müslim etmiş, bu rivayet Müslim rivayet etmiş. Yine İbn Abbas diyor ki ma saama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem shahran kamilan gayra Ramazan Ramazan dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamil olarak, tam olarak hiçbir ayına yapmadı diyor. i̇bn radıyallahu Abbas oruçlu geçirmedi. Hafız İbn-i Hacer rahimahullah bu rivayetler ardından diyor ki kâne sıyamu fî şâbâne tatavvû'an ekthara min suyâmî fî mâ sivâh diyor ki tatavvû yani nafile oruç olarak Peygamber aleyhissalâtu vesselâm ne yapardı? Şaban'da çok oruç tutardı. ve kâne yasûnû mu'zama şaban. Diyor ki yani Peygamber Aleyhisselam Şaban ayının çoğunluğunu ne yapardı? Oruçlu geçirirdi. Orucunu tutardı. Peki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu ayda oruç tutmasının, oruça teşvik etmesinin hikmeti ney arkadaşlar? Usam bin Zeyd anlatıyor bize radıyallahu anh a. diyor ki "Kale qultu ya Resulallah lem araka" Mata sumu şahran min şuhuri mata sumu min şaban. Ey Allah'ın Resulü, hiçbir ayda Şaban'da tuttuğun kadar oruç tuttuğun kadar seni oruç tutarken görmüyorum. Yani bunun sebebi, hikmeti, illeti nedir? Qale da'li ke şahrun yaqfilun anhu beyne ve diyor ki, bu ay, yani şaban ayı öyle bir ay ki insanların çoğu kahvet içinde. Yani onun farkında değiller. Niye? Çünkü Şaban ayı biliyorsunuz öncesinde hangi ay var? Recep. Recep. Sonrasında da Ramazan. Ramazan. Recep ayı Allah'ın haram aylarından bir ay. İnsanların önem verdiği bir ay. Ramazan ayı da Allah Teala'nın oruç tutulmasını, oruç tutulmayı farz kıldığı bir ay. Genelde insanlar ne yapıyor? Bu iki ayda, bu iki ayın arasında olan Şaban ayında gafletle oluyorlar. Aleyhisselatü vesselam diyor ki: "Kovaşahrun turfa fi'l a'malu ila rabbil alamin." Bu ayda bu ayda ameller Allahu Teala'ya ne yapılıyor? Yükseltiliyor, çıkartılıyor. Şaban ayında. "Fa bu en yurfa'a ameli wa ana Ben de diyor ki Aleyhissalatu vesselam ben de amelim oruçluyken yükseltilmesini, oruçluyken Allah katına yükseltilmesini ne yapıyorum istiyorum. Çok önemli arkadaşlar. insanın yani salih amellerde gayretli olması, salih amellerde yarışması, allah Teala'nın katına amellerin yükseldiği vakitlerde insanın daha da çok ibadete hırslı olduğunu, olması gerektiğini görüyoruz. Bu hadisi İmam Nesai, İmam Ahmet rivayet etmiş. Hafız İbni Hacer sahih demiş. İbni Hüzeyme ve Albani Rahime da bu hadise diyorlar? Sahih diyorlar. Tabi bu ayda Şaban ayında Şaban ayının 15'i var. Biliyorsunuz. Bizim ülkemizde de memleketimizde de ne kandil diyorlar ona? Berat kandil diyorlar. Değil mi? Ee, Tabi Şaban'ın 15'i faziletli bir gün, faziletli bir gece. Bu alakalı rivayetler mevcut. Ebu Ali Sat'o diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. İnallah la yatlıu fi leylatin fi min şaban. Allah Teala şaban ayının 15'inde ne yapar? Yeryüzü halkına tila eder Bakar. Feyuferu li cemii khalqih illa li müşrikein ev müşahhin ve yer bütün mahlukatını, bütün yaratıkları yarattığı kullarını affeder. Ancak, ancak limüşrikin <gülüyor> Allah <'a> ortak koşan ve müşahinin <gülüyor> insanlar arasında düşmanlık olan, insanlar arasında insanlar arasında buz olan, insanlar arasında adavet düşmanlık olan kişi hariç diyor. Aleyhisselatü vesselam. Şirki biliyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten bizlere şirkin affedilmeyeceğini haber vermiş. Sahibi, şirk işleyen kimse, her ne kadar insanlar arasında ingiliz yapan bir kimse olsa da, şirkin dışında birçok salih ameli olsa da, o şirk onu ne yapıyor? Amelini iptal ediyor, sıfırlıyor, yerle bir ediyor. Aleykümselam sallahu. <Gülüyor> <gülüyor> Allah Teala Peygamberine hitaben ne diyor Kur'an-ı Kerimde. Ve laqad aühi <gülüyor> illeka ve illelladînin min kablik. Sen rahiy olundu ki. Eğer e, Allah ortak koşarsan, leyin aşkıta layhabatan ameluk. Amellerin boşa gider. Bili Allah, fagbud. Bili ki Allah'a ibadet. İnne suresinde inna in Allah la yaghfiru yasha Allah Teala kendisine ortak koşulana ne yapmaz? Affetmez. dışındaki dosyakindekileri dilediğini affeder. İşte bu hadise de şaban ayının 15'inin gecesi Allah Teala yeryüzü halkına şöyle bakıyor, nazar ediyor. Müşrik ve müşahin. insanlarla kavgalı olan, insanlarla kişo olan hariç herkes affediyor. Bu hadisi İbn Mace rivayet etmiş. Başka bir hadis var yine. Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yattali Allah azze ve cel ila khalkihi leyletin nısmin şaban. Şaban ayının 15'inde Allah-u Teala halkına yarattığı insanlara, kullarına bakar. Ve yagfiru li ibadihi illa li itneyni. İki kişi hariç bütün diyor. herkes affeder. Kim onlar? Müşahinin ve katili nefsin. Kendini öldüren, intihar eden ve adavet, düşmanlığı olan, küs olan kişi hariç. Nedir müşahin? İbnü Esir Rahimahullah diyor ki huve'l-muadi, yani düşmanlık yapan, adavet olan kimse demek. Bunun alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisi var, biliyorsunuzdur belki. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuftahu ebbabul cenneti yevmel isneyn ve yevmel hamis Size bir müjde. Cennetin kapıları hangi günler açılır? Yevmelisnein ve Yevmelhamis. Pazartesi ve Perşembe günleri cennetin kapıları açılıyor. Feyuğfaru <gülüyor> li kulli abdin la yuşriku billahi şey'en. Allahu Teala'ya ortak koşmayan herkesin günahı ne yapılıyor? Affediliyor. Bakın. Ya yani bizleri affetmek için Allah Teala o kadar çok sebepler halk etmiş, böyle yaratmış ki Yeter ki biz ne yapalım? Tövbekar olalım, Allahü Aleyhınellem, evvab olalım ve ortak koşmayalım, şirk koşmayalım. allah Aleyhının kutsal liste buyurduğu gibi, yani ağına şurak yani şirk. Kendisine şirk koşulanlar arasında şirk'e hiç ihtiyacı olmayan, şirkten ustakni olan benim diyor Allah Kim diyor bir ameli yapar. Onda ortak koşarsa, bana ortak koşarsa ne yaparım diyor. Onu ve yaptığı ameli terk ederim, bırakırım diyor. Ona ihtiyacı yok allah Teala. İşte her pazartesi ve perşembe cennet kapıları açılır. allah Teala'ya hiçbir şey ortak koşmayan bütün kullara ne yapılır? Mağfret olunur. Fidahlar affolunur. İlla <gülüyor> raculen <gülüyor> kânet beynehu ve beyne ahiyhi şahna. Tabi istisna var burada. Yani Pazar, perşembe kapılar açılıyor. Adam şirk koşmuyor. Günahları affolacak ama bir grup insan var ki onların günahları affolmuyor. Bir sebep var. Ne o? İlla raculen kânet beynehu beyne kîşahna. Kendisiyle arkadaşı arasında, kendisiyle kardeşi arasında küslük olan, anlaşmazlık olan, düşmanlık olan, kırgınlık olan kişi hariç. Bunların diyor, günahları affolmaz. Fe <gülüyor> Anظروا hatta حتى ha, Allah Teala bekletiyor. Diyor ki şu iki kişiyi bekletin. Ne zamana kadar? Barışıp anlaşana kadar diyor. Allahu Teala meleklerine emrediyor. Ve şu üç kere tekrarlıyor bunu. Anظروا هذين حتى يصطلحا. Anظروا hatta حتى ha. Aralarında sulh oluncaya, aralarında anlaşma oluncaya, barışınca dek onları tutun yani Onları daha ne yapmayın, onları Bağışlamayın. Bağışlananlar listesine yazmayın. İşte bu gece arkadaşlar Şaban'ın 15. gecesinde ne yapılmayacak? E, müşrik ve arasında düşmanlık olan kimseler hariç kimselere af olmayacak. Onun için herkes af olacak. Mağfiret olacak. Mübarek bir gece. Peki bu gece has bir şeyler yapılmalı mı? Yani bugünün fazileti bu şekilde sabit ise Bizler toplanarak camilerde bu geceyi böyle beraat gecesi olarak isimlendirip kandiller okuyabilir miyiz, mevlütler okuyabilir miyiz? O geceye has ibadetler yapabilir miyiz? Böyle bir şey meşru olur mu bizim için? Kesinlikle olmaz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir gecede bu geceye has özel bir ibadet yaptığı ne değil? Bizlere varit değil. Bizlere rivayet olunmamış. Aynı şekilde bizler Cuma gününün faziletli olduğunu biliyoruz. Cuma gecesinin faziletli olduğunu biliyoruz. Öyle değil mi? Ama ona rağmen hadislerde Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Bizlere buyuruyor. Ne diyor? Cuma Selam. aleyküm selamın onda var. Cuma gecesini ne yapmayın? İbadete haskılmayın. Hadis sahih-i Müslim'de Cuma gecesini ibadete haskılmayın. Ya yani birisi çıkıp diyebilir mi ya Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece haftanın en hayırlı gecesi. Haftanın en hayırlı günü ertesi gün Cuma. Ben bu geceyi ibadetle geçirip sabahını da oruçla geçirmek istiyorum diye insana ne denir? Hayır. Kendi kafana göre ne yapamazsın? İbadet edemezsin. Bir günün faziletli olması demek o güne ait özel ibadetler olması anlamına gelmez. Sen istikamet üzere ol. Sen allah Teala'nın o hadislerde Şaban'la alakalı, 15'iyle alakalı hadislerde buyurduğu vasıfları taşıyan insanlardan ol. Magfireti bekle. Gayret et, çalış. Aynı şekilde ne yapamazsın? O Şaban ayının 15. gününü oruca has kılamazsın. Ki bununla alakalı rivayetler de var. Hadis kitaplarımızda. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ bakıya nısfun min şâban şa felâ tasumû. Şaban'ın 15'i girdiğinde ne yapmayın? Oruç tutmayın. Hadisin tam Türkçesi böyle. Şaban'ın 15'i girdiğinde ne yapmayın? Oruç tutmayın. Biliyorsunuz başka birisinde Peygamber Aleyhisselatü ne diyor? "La تُقَدِّمُوا شَهْرَ رَمَدَان اِسْيَامِنْ Ramazan ayından önce ne yapmayın? Oruç tutmayın. Yani Ramazan ayından önce oruç, yani Şaban ayının son dönemlerinde oruç tutmayın. İlla اِنْ يُوَافِقَ ذَٰلِكَ سَوْمَنْ كَانَ يَسُوْمْهُ Ama bir elinizin tuttuğu orucu varsa, mutat bir orucu varsa, pazartesi, perşembe gibi ne yapabilir? Orucunu tutmaya devam edebilir. Az önce hadislerde gördüğünüz üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Şaban ayının girmesiyle birlikte Şaban ayının 15'inin girmesiyle birlikte orucun yasaklandığını görüyoruz. Peki bu nasıl anlayacağız? Bir taraftan Peygamberimizin Şaban ayında çok oruç tuttuğunu öğrendik, gördük. Amellerin Allah-u Teala'ya yükseldiğini öğrendik bu ayda. Bir taraftan da Şaban ayının 15'i girdikten sonra oruç tutmayın diyor Aleyhisselatü Ramazanı diyor şey yapmayın. Ramazan ayını eee Oruçla karşılamayın. Ramazan ayını oruçla karşılamayın diyor Bunları nasıl anlayacağız? Tirmizi rahimehullah diyor ki: "Mana hada'l hadis inda ba'd ilm muftiran." Yani bu Şaban ayının 15'inden sonra oruç tutulmaması kiminle ilgili? Bunun diyor manası şudur. Mesela diyor adam Şaban ayında hiç oruç tutmamıştır. Oruç geçirmemiştir Şaban ayında. Hiçbir orucu yoktur. Ondan sonra bu adam Şaban ayının 15'i girdikten sonra ne yapmaya başlar? Oruç tutmaya başlar. Niye? Amacı nedir? Niyeti nedir? Amacı niyeti Ramazan'ı ne yapmak? Ramazan'ı oruçla karşılamak. Bu yasak. Yani Ramazan ayının oruçla karşılanması ne yolunmuş? Yasaklanmış bir ramel bir ibadet. Diyor ki. Tirmizi Rahim Bunun manası yani kişi nedir? Şaban ayının ilk 15 günü oruç tutmamıştır. Ondan sonra Şaban ayının girmesiyle orucu tutmaya gayret eder. Oruç tutmaya çalışır. Bu şekilde de bu yasağa girmiş olur. Bu düşmüş olur. evet Bir de şek günü var arkadaşlar. Nedir o şek günü? Ş Ş Ş Şaban'ın 30. günü mü, yoksa Ramazan'ın 1. günü mü olduğu net olmamış, belli olmamış gün. Yani gece Müslümanlar çıkıyorlar, hilali gözetlemeye. Top e, Bulut var. Yağmur bulutları var. Veyahut da toz, kum fırtınası var. Hilal gözükmüyor. Öylece ne olmuş oluyor? Hilal gözükmediği için Şaban'ı neye tamamlıyorlar? 30'a tamamlıyorlar. Ama Akıllarına da şu gelebiliyor bazı insanların. Şaban ota tamamlıyoruz ama belki bugün ne olabilir? Ramazan, Ramazan da olabilir. Buna ne deniyor? Şek. Yavumuz şek deniyor buna. Şek günü. Süper gün yani. Allah Teala bizim bugün de nasıl davranmamızı istiyor? Gidin diyor, çıkın hilali gözetleyin. Görürseniz Ramazan'ın biri olur. Göremezseniz Şaban'ı ne tamamlayacaksınız? 30'a. Ama bazı insanlar var ki çoğu Gayretinden dolayı, birçoğu hırsından dolayı ne yapıyor? Ya diyor bu şek günü, şüpheli günü, şüphe günü ben diyor bugünü ne yapayım? Oruçlu geçireyim. Özel olarak bugün oruçlu geçireyim diyor. Niye? Eğer diyor bugün Şaban'dansa nafile olmuş olur. Ramazan'dansa zaten fazla olmuş olur. Bakın niyet ne kadar hoş gibi gözüküyor değil mi? Ama Ammar Radiyallahu Anh diyor ki sahabeden ben sâme Elma kim diyor şek gün oruç tutarsa fakat asa Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi oruçtan kimse ne yapmıştır diyor Ebu'l-Kasım'a isyan etmiştir, karşı gelmiştir. Buradan da anlıyoruz ki arkadaşlar Şaban ayının 15'ine kadar bir insan oruç tutmadıysa böyle bir adet olmadıysa Artı Şaban ayının 15'i geldi. Ramazana 15 gün kaldı. Ramazanı oruçla karşılayalım niyetiyle. Ne yapamaz bir kimse? Oruç tutamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasağına düşmüş olur. Abi insan Şaban ayı girdi. Faziletli bir ay. Şöyle pazartesi, perşembe oruç tutalım. Arada birkaç gün oruç tutalım dedi. Orucuna devam etti. Bu şekilde ne yapabilir? Ay sonuna kadar orucunu tutabilir. Bu ayla alakalı bazı rivayetler var. sayı olmayan rivayetler. Mesela 3 aylar girdiğinde söylenir. Peygamber şöyle dua ettiği söylenir. Bu rivayet zayıf bir rivayet. Allah barik lana fi racep ve şaban ve belleghine Ramazan. Allah'ım racep ve şabanı bize ne kıl? Mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bu rivayet zayıf bir rivayet. Yine Başka bir rivayet var. O da zayıf bir rivayet. Diyor ki rivayette 5 gece vardır ki bu gecelerde ne olmaz? Doa geri çevrilmez. Nedir o geceler? <gülüyor> Evvelu leylatin min Recep. ayının ilk gecesi. Hatırlarsanız Recep'le alakalı, Recep ayı ile alakalı yapmış olduğumuz derste ne demiştik? İlim ehlinden nakille. Recep ayının fazileti ile alakalı, yani oruç tutulması ile alakalı oruç tutulmasının faziletli olmasıyla alakalı, gece namazının, belirli bir gecenin faziletiyle alakalı hiçbir sayı hadisin olmadığını söylemiştik. Çünkü hadisin ilk lafını ne yapıyor bize? Kendini gösteriyor. Ve leyletun nısfin şaban. Şaban ayının 15. gecesi diyor. Ve cuma, cuma gecesi. Ve leyletun fatri, ve leyletun Ramazan bayramı gecesi, arefesi yani. Kurban bayramı, arefesi. Yine uydurma hadislerden bir tanesi. İdakeranet. Leyleten nisfi min Şaban, ve Şaban 15 olduğunda gecesini ne yapın diyor uydurma rivayette. Gecesini kıyamla, ibadetle geçirin. Bugün camilerde yapıldığı gibi kandil yapın, mevlid okuyun. Eve gidin. O gecede işte biliyorsunuz bir sürü namazlar var. 100 rekatlık namaz kılıyor bazıları. 6 rekat namaz kılan var gündüzü de ne yapın diyor uydurma hadiste. Oruçla geçirin. Az önceki sahih rivayetlere ters olduğunu gör, görmüşsünüzdür. Diyor ki, yine uydurma bir hadis. Ya Ali, men sallâ leyleten nâsfü min şâba'ân mi eterek'ah bi'elf kul huvallâhu ve Diyor ki Peygamberimiz Ali radıyallahu anh'a güya uydurma hadiste. Ey Ali, kim Şaban'ın on beşinci gecesi yüz rekat Namaz kılar. Bu 100 rekatta 1000 adet İhlas Suresi Kul hüvallahü ehad okursa kadar Allahu lahu kullu hace ten talaba hatil kellele. istemiş olduğu bütün isteklerini Allah Teala tarafından yerine getirilir diyor. Bu da uydurma bir hadis. Dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sayı hadislerde Ebu Davud rivayet ediyor sayı hadis İzen tasafe şağben felâ <gülüyor> Şaban Şağben'ın yarısı olduğunda oruç tutmayın. Hadisi çok açık, net. La tukaddîmu ramadan ebisavm yevmîn velâ yevmînî Ramazandan önce bir gün, iki gün oruç tutmayın. İlla raculun kana yasumu sallman fel Eğer orucu olan, mutat olarak tutan bir adam varsa onu tutabilir. Bir gün öncesinde de, iki gün öncesinde de. Eğer tutuyorsa Şabanın başından beri orucu varsa. Ama bunun dışında ne yapılmaz? Bugün insanlar yaptığı gibi Şaban ayının 15. gecesi kalkıp camiye gidip geceyi ihya ederek ertesi gün sabahı da oruçtan geçirilmez. Böyle yapılırsa birat işlenmiş olur. Evet Şaban Ay ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Bunun yetinelim. Önümüzdeki hafta çarşamba günü. Cuma günü derslerimize devam edeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. eşhedü la ilaha illa ente, estağfiruke ve